Arkadaş, kainat dediğimiz şu apartman ilahi, öyle ulvi, yüksek, derin, ince nizamlara tabi ve öyle acayip, garip rabutalara bağlıdır ki, eğer bir duvarı veya bir taşı yerinden çık emrine hedef olsa, derhal alem ölüm hastalığına düşer, sekerata başlar, yıldızlar arasında müsademeler, ecram arasında muharebeler vukua gelir. Şu gayri mütenahi boşluk pek şiddetli sayhalar, pek dehşetli saikalar, pek korkunç sesler, sadalar, gürültüler ve gümbürtülerle dolar. Evet, insanı kebirin ölümü küçük bir ölüm değildir. Sekerata başladığı zaman milyarlarca kürelerin çarpışmasından husule gelen fırtınanın ne tasavuru ve ne tarifi ve ne de görülmesi imkân dairesinde değildir. İşte bu şiddetli ölüm ile hilkat bayılır. Kainat yayılır, hilkatin yağı ayranı birbirinden ayrılır. Cehennem maddesiyle, aşiretiyle bir tarafa çekilir, cennet de letafetiyle, lezaiziyle ve bütün güzel unsurlarıyla tecelli ve incila eder. Sual: Kainat ilk yaratılışında ebede elverişli olarak sabit bir şekilde yaratılsaydı, böyle tagayyuratlı, yuratlı, inklaplı Mayili inhidam bir surette yaratılıp bilahere tahripten sonra ebediyete kabil metin bir şekilde yapılmasından daha iyi ve daha kısa olmaz mıydı? Cevap: Vaktaki Cenab-ı Hak hikmeti ezeliye ile inayeti ezeliyenin iktizasınca insanların kabiliyetlerinin tezahürünü ve istidatlarının neşvünemasını irade etmekle Nev i Beşeri imtihan ve tecrübeye tabi tuttu, zararları menfaatlere kattı, şerleri hayırların içine attı, güzellikleri çirkinliklerle cem etti, hepsini birbirine karıştırarak kainatın hamuru ile beraber yaratılış teknesinde yoğurduktan sonra, Kainatı, tagayyür, tebeddül, tekâmül kanunlarına tabi tuttu. Vaktaki ki imtihan perdesi kapanır ve tecrübe zamanı nihayet bulur, ve kainat tarlasının vakti hasadı hulul eder sani hakim inayetiyle birbiriyle karışık yoğurduğu zıtları tasfiye eder içlerinden ta doğuran esbabı ayırır ve ihtilaf maddelerini tefrik eder sonra cehennem ebede elverişli olarak metin ve kavi bir cisimle teşekkül ederek vamtazu hitabına hedef olur cennet ise esasatiyle ile beraber ebedi ve muhkem bir şekilde tecelli eder ve münceli olur. Evet, gerek cehennemi gerek cenneti teşkil eden ecza ve maddeler arasında münasebet vardır. Ziddiyet yoktur. Münasebet intizamın şartıdır, nizam da devama sebeptir. Ve keza bu iki menzilin halkı da ebedi oldukları için vücutlarını teşkil eden ecza tegayyüre maruz değildir. Çünkü dünyadaki cisimlerinin terkib ve tahlilleri arasında müvazene yoktur, yani cisim bünyelerine girenlerin çıkanların arasında nispet yoktur. Onun için inhilale yüz tutarlar. Fakat ahiretteki cisimlerin yapılışı öyle değildir. Edzaları arasında tam manasıyla müvazene vardır ki inhilale mahal kalmaz. Üçüncü ve dördüncü noktalar. Yani dünyanın ikinci tamiriyle haşrın bu Evet, tevhid ve nübüvvetin ispatları yalnız delili nakliyle sahih değildir. Çünkü devir lazım gelir. Evet, Kur'an ve hadisten ibaret olan nakli delillerin sıhhati nübüvvetin sıhhat ve sıdkına bağlıdır. Eğer nübüvvet de delili nakliyle ispat edilirse muhal lazım gelir. Bunun için Kur'an-ı Kerim tevhid ile nübüvveti delail-i akliye ile ispat etmiştir. Amma haşir meselesinin hem akli hem nakli deliller ile ispatı sahihtir. Delil-i akli ile ispatı "Vabil-âhirati hum yûqinûn" ayeti-kerimesinin bahsinde beyan edilmiştir. Hülasası, vücutlarında şek ve şüphe olmayan nizam, rahmet ve nimet ancak ve ancak haşrın gelmesiyle ve ikinci bir hayatın tahakkuku ile nizam rahmet nimet olabilirler. Eğer haşir gelmezse ve ikinci bir hayat taahhüt etmezse bunları esmaül ezdattan addetmek lazım gelir. Delili nakli ise Kur'an-ı mucizül beyan ile bütün enbiya Haşr'in geleceğine ittifak etmişlerdir. Akli ve nakli deliller ise Fahreddin er-Razi'nin tefsirinde bu kabil delilleri bildiren ayetler beyan edilmiştir. Hülasa Bilhassa hayvanat ve nebatatta daima vukuğa gelen haşirlere dikkat edip teemmül eden adam, elde edeceği müteferrik emarelerle haşrin vukûna ile yani bir sür'ati intikal ile hükmedecektir. Şimdi bu ayetin cümlelerini birbirine bağlayan münasebetlere gelelim. Evet bu ayetin cevherlerini nazmeden ve cümlelerinin silsilesine medar-ı bahis olan nokta saadettir. Şöyle ki Saadet-i ebediye iki kısımdır. Birinci ve en birinci kısmı, Allah'ın rızasına, lütfuna, tecellisine, kurbiyetine mazhar olmaktır. İkinci kısmı ise, saadet-i cismaniyedir. Bunun esasları, mesken, ekil, nikah olmak üzere üçtür. Ve bu üç esasın derecelerine göre, saadet-i cismaniyete eder. Ve bu kısım saadeti ikmal ve itmam eden, hulut ve devamdır. Çünkü saadet devam etmezse, zıddına inkılâb eder. Birinci kısım saadetin aksamı, tafsilden müstâni'dir veya gayri i kabildir. İkinci kısım saadetin aksamı ise, evet, meskenin en latifi, en cazibedar şekli, etrafı erbaası türlü türlü gül ve çiçekler ile müzeyyen, bağ ve bahçelerle muhat, altında sular, nehirler akan, kasır ve köşklerdir. Evet, camit kalpleri aşk -u şevkle ihya eden, sönmüş olan ruhları şen ve şad eden, şairlere sermaye olarak şairane teşbihleri, temsilleri, üslupları ilham eden, sular ile hadravat ve nebatattır. Saadetin ikinci esası olan ekil ise, mekülat, yiyecek, kuvvet verdiği cihetle en iyisi, en lezizi, me'lûf olan kısımdır. Yani insana garip, vahşi olmayan şeylerdir. Çünkü ülfetle o nimetin dereceyi kıymeti bilinir. Lezzet verdiği cihetle de lezzetin en büyük lezzeti teceddüt ve tebeddülündedir. Ve keza ekil lezzetini ikmal eden esbaptan biri de o rızkın kendi amelinin ücreti olduğunu bilmektir. İkinci bir sebep de o rızkın menbaanın daima göz önünde hazır bulunmasıdır ki kalbi mutmain olsun rızk için telaş etmesin. Saadetin esaslarından nikah ise, evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezaizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yek diğerine muavin ve yardımcı olsunlar. Evet, bir işte mütehayyir kalan, veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam velev zihnen olsun ister ki birisi gelsin kendisiyle o hayreti o tefekkürü paylaşsın kalplerin en latifi en şefiki kısmsani ile tabir edilen kadın kalbidir fakat kadın ile ruhi imtizacı geçimi ikmal eden kalbi ünsiyet ve ülfeti itmam eden süri ve zahiri olan arkadaşlığı samimileştiren kadının iffetiyle lakı seyiyeden temiz ve pak bulunması ve çirkin arızalardan hali olmasıdır. Sual, yiyecek içecek, şahsi vücudu ipka etmek içindir. Çünkü vücuttan eriyip ayrılan şeylerin yerini doldurup tamir etmek, yemek ve gıda ile olur. Nikah da nev'in bekası içindir. Halbuki ahirette eşhas ebedi olduğundan, vücutlarında eriyip ayrılan bir şey yoktur ki, Gıdaya ihtiyaç olsun ve ahirette tenasül yoktur ki nikâha lüzum olsun. Cevap: Yemek içmek ve nikahın faydeleri yalnız bekaya ve tenasüle münhasır değildir. Evet, şu elemli, kederli alemde onlarda pek büyük lezzet ve faydeler olsun da lezzetler yeri olan alem-i saadet'te ne için daha nezih lezzet ve faydeleri olmasın? Sual: Bu alemde lezzet Elemin definden hasıl olur. Halbuki ahirette elem yoktur. Cevap: Elemin defi lezzetin sebeplerinden biridir. Yoksa lezzet ona münhasır değildir. Ve keza alemi ebediinin bu aleme benzetilmesi kıyası mal farıktır. Yani aralarında çok farklar bulunduğundan birbirine benzemez. Cennet ile horhor hor bahçesinin arasında ne nispet varsa, Cennetin lezzetleriyle dünyanın lezzetleri arasında da aynı nisbet vardır. Haşiye. Horhor Vanda müellifin medresesinin adıdır. Cennetin Horhor bahçesinden dereceleri ne kadar çok yüksek ise uhrevi lezzetler de dünya lezzetlerine göre öyledir. Her iki alem arasında bu büyük tefavüte İbn Abbas fil Cenneti illa esma uha cümlesiyle işaret etmiştir. Yani cennette, dünya meyvelerinin yalnız isimleri vardır. Yani isimleri birdir, fakat lezzetleri ayrıdır. Cennette lezzetin devamı meselesi ise, evet lezzetin hakiki lezzet olması, zeval görmeyip devam etmesindendir. Zira elemin zevali lezzet olduğu gibi, lezzetin zevali de elemdir. Hatta zevalinin tasavvuru bile elemdir. Evet, bütün mecazi aşıkların enîinleri, bağırıp çağırmaları bu kısım elemdendir ve bütün divanlarıyla yaptıkları ağlamalar, vabeylalar, hep mahbubların firak ve zevallerinin tasavvurundan neş'et eden elemdendir. Evet, pek çok muvakkat lezzetler var ki zevalleri daimi elemleri intac ettiği gibi çok elemlerin zevali de leziz lezzetlere vâris olur. Lezzet ve nimet ise Devam etmek şartıyla lezzet ve nimet sayılabilir. Hülasa, insan ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umuru ebediyededir. Bu ayetin cümleleri arasındaki rabutaları gördük. Şimdi cümlelerinin işgal ettikleri yerler ile münasebetlerine bakacağız. Evet, wa bishirilladīna ve amilu bu cümlenin bu mevki ile münasebeti evet Cenabı Hak ibadeti teklif etti ve nübüvveti ispat etti ve peygamberimizi Aleyhissalatu vesselam teblii umura memur yaptı ve dünyevi bazı lezzetlere cevaz vermeyen ve meşakkatları tazammü eden ibadete müminlerin imtisallerini temin etmek için müminlere vaat buyrulan tefsirleri tebliğ etmeyi Rasul i Ekrem'e vesselam emretti. Çünkü o Hazret Aleyhissalatu vesselam İnzar ve tahvife, korkutma memur olduğu gibi Allah'ın rızasını, lütfunu, kurbiyetini ve saadete ebediye gibi tebşiratını da tebliğe memurdur. Enne lahum cennatin tecrî İnsanın ihtiyacatı zaruriyesi içinde en evvel lazım olan mekan ve meskendir. Mekanın en güzeli nebatat ve eşcara müstemiil olan yerlerdir ve en latifi Nebatları arasında suların mecrası olan bahçelerdir ve en kamil kısmı ağaçlarının arasından akan nehirlerinin çoklukla bulunmasıdır. Kur'an-ı Kerim bu kısma tecrimin tahtihel enhar cümlesiyle işaret etmiştir. Meskenden sonra insanın en fazla muhtaç olduğu cismani lezzetlerden yiyecek içecektir. Bu kısma da cennet nehir kelimeleriyle işaret edilmiştir. Sonra rızkın en ekmeli meluf olan kısımdır ki dereceyi kıymeti bilinsin. Meyvelerin lezzeti tecettüt ve tebeddülündedir. Lezzetin en safiisi hazır ve yakın olanıdır ve en lezizi amelinin ücreti olduğunu bilmektir. Kur'an-ı Kerim bu kısımda "külleme ruziku minha min thamaratin rizkan qalu hadelledi ruzik namin kablu" cümlesiyle işaret etmiştir. Min kablu. Yani bundan önce yediğimiz meyvelerdir veya dünyada yediğimiz meyvelerdir. Çünkü cennetin meyveleri birbirine benzediği gibi dünya meyvelerine de zahiren benzerler. Ve utu bihi Yani rızıkları birbirine müteşabih olarak getirilir. Hadiste de varit olduğuna göre cennetin meyveleri renkçe birdir ama tatları, taamları bir değildir. Bu cümlede meçhul sigasıyla ile zikredilen utu kelimesinden anlaşıldığı gibi, rızkın insana götürülmesi büyük bir şeref ve keramete delalet ettiğinden büyük bir lezzeti intac ediyor. Wallahum fiha azvajun mutahara, mesken ve mekelden sonra insanın en ziyade muhtaç olduğu eşidir. Bu ihtiyacının cennette temin edilmiş olduğuna bu cümleyle işaret edilmiştir. Evet insan. Bir refikaya veya bir refika muhtaçtır ki tarafein aralarında hayatlarına lazım olan şeyleri muavenet suretiyle yapabilsinler ve rahmetten neş'et eden muhabbet iktizasıyla yek diğerinin zahmetlerini tahfif etsinler ve gamlı kederli zamanlarını ferah usura tebdil edebilsinler. Zaten dünyada insanların tam ünsiyeti ancak refikasiyle olur. Wahum fiha halidun İnsan bir nimete veya bir lezzete mazhar olduğu zaman en evvel fikrini bozan vesvese veren o nimetin veya o lezzetin devam edip etmeyeceği düşüncesidir. Bu vesveseli düşünceye mahal kalmamak üzere Kur'an-ı Kerim bu cümleyle onların ezvacı ile lezâiz ile beraber cennette âlet devam kalacaklarını tefsil etmekle o kederli düşünceden kurtarmıştır.